İtibar haber. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. أعوذ بالله السميع العليم إن amenun, vellezeen haadun, ve al-nassara ve al-sabi'in man amen billahi ve al-yewmi l-akhiri. Ve amil saliham, felahum ajruhum, inda rabbihim. Ve la khawfun alayhim, ve la hum yahzanun. Sadaqallahu al-azim. Allah'a manfa'na bil-ur'an al-azim. Ve barik Rabbil astaghfirullah tukum bil وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ سُّ اَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةً اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ <gülüyor> Muhterem dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere verdiği kıymetli ömür sermayesini sıhhat ve afiyetleri kendi dinine hizmet yolunda kullanmayı nasip bir müyesser eylesin. Elhamdülillah biraz daha iyileşmeye çalışıyorum. Tabii kapalı bir ameliyat geçirdim. Hala çenemin Oynamasında zorluk çekiyorum Yerken zorluk çekiyorum Boğazlarımda tabi tahrişler oldu biraz Onun da Hala tam bir iyileşme Hasıl olmadıysa da Rabbimize sonsuz hamd senalar ediyorum ki Canlı yayına Gelebilecek kadar Rabbim takat verdi Damarımızı açtı Şah damarı bu. Tam kıtlağın altında nefes alınan ve yutkunma gibi önemli bir vazifeyi ifade eden damar o bölge de hasıl olan bir tıkanıklıktan bahsediyoruz. Yüzde doksan beşlere varmış idi. Onun için mecburen çaremize baktık tedavimize baktık tabi bunda büyük ibretler var dersler var içimizden haberimiz yok kendimizden haberimiz yok beynimizden damarlarımızdan haberimiz yok damarlarımız bizi dinlemiyor Rabbimizi dinliyor midemiz bizi dinlemiyor Rabbimizi dinliyor onun tıkan dediği tıkanıyor açıl dediği açılıyor hep sebepler alemindeyiz tabi. Doktorlar da bunları kendilerinden sanarlarsa yanlış ederler. Yanlış düşünmüş olurlar. Onlara da tıbbı öğreten Mevla, hikmeti öğreten Mevla لقد أتيني لكماني hikmete, Hikmetin bir manası doktorluk. الله Teala لكماني حكيمة tıp ilminin hikmeti kendisinin bizzat verdiğini kasemle beyan ediyor. Dolayısıyla biz bizim elimizde değiliz. Hep Rabbimizin kudret elindeyiz. Onun için hele o beyindeki damarlar o kılcal damarlar o ince damarlar bunların tıkanması durumunda tabi hasar görmesi durumunda İnsan neleri kaybediyor... ...hangi melekelerini kaybediyor... ...kimisi hafızasını kaybediyor... ...kimisi kısmi felç oluyor... ...kimisi yutkunmayı unutuyor... ...ne acayip bir... ...beyin ki... ...bilgisayarları o üretiyor... ...bütün bilgisayarlar... ...robotlar... ...bir araya gelse... ...o beynin bir damarını... ...yaratamıyor... ...yapamıyor... ...tıkansa açamıyor... ...tahrip olsa... Ölmüş hücreleri ihya demiyor, onlara tekrar hayat veremiyor, onları işlevine geri döndüremiyor. Yani hakikaten insan, büyük bir alem insan. Tehsevenneke cirmun sahirun ve fîkentavel âlemul ekber buyurduğu üzere Hz. Ali Efendimiz'in, sen kendini ufacık bir şey sanırsın, işte 60 kilo, 70 kilo, sen 100 kilo bir şey sanırsın ama en büyük alem gökler yerler. O 18 bin alem senin içine dürülmüştür. Ve filal baayatul lilmu'minin yeryüzünde şüphesiz inananlar için çok büyük ayetler var. İşte dağlarda, denizlerde, derelerde, toprakta bitenlerde, yerin dibindeki madenlerde, şair altında üstünde Rabbimizin varlığına, birliğine delil mi ararsın? Ve fiyem sizin nefislerinizde, kendi içinizde ne ayetler var? Efelaatü sorun hala mı görmeyeceksiniz? Onun için en çok doktorların inanması gerekiyor ve öyle de oluyor. Onlar daha bu işi takdir ediyorlar. İnsanın damar sistemini inceleyen, ondan haberdar olan bir tabip, bir hakim allah Teala'nın kudretini, hikmetini, sanat eserlerini bizim göremediğimiz kadar görüyor. Onun için ayetlerle doluyuz. Senurihim âyâtinâ fil âfâkı ve fî enfusihim hattâ yetebeyyenler lehum ennehu'l-hak Mevla buyuruyor yakında biz onlara hem göğün kenarlarında, ufuklarda yani uzayda, fezada hem de kendi nefislerinde nice ayetlerimizi göstereceğiz. Tabi burada tahkik ifadesiyle muhakkak göstereceğiz manası veriliyor ama tabi sizin asıl e, ifade ettiği mana istikbal yakında göstereceğiz manası da ihmal edilemez. Çünkü günümüzdeki teknolojik gelişmeler keşifler gökteki cisimler hakkında, gezegenler hakkında, yıldızlar hakkında öyle tabii resimler uydudan üzerine resimler çekiyorlar. Efendim, birçok gözleme cihazlarıyla gezegenlerin, yıldızların hallerini gözetleyebiliyorlar, görebiliyorlar. Bunlar evvelce hasıl olan şeyler değildi. İnsan içerisinde multrason denen cihazlar olsun. Efendim şanjyo işte oluyoruz. Anjiyo vasıtasıyla giriyor damara. E, efendim kasıktan oraya bir kamera koyuyor. Küçücük kamera. O kamerayla giriyor. E, damarın içini ekrana veriyor. Sen de ekrandan da, kendi damarının neresi tıkanmış, neresi olmuş bunu izleyebiliyorsun. Tabii kalp anjiyosunda bu daha kolay oluyor ve görüntülü oluyor. Onu ben öyle görmüştüm de bu bizim şu andaki yapılan şeyimiz biraz zordu. Onda sağa sola bakacak halimiz yoktu. Ekrandan da o damar tıkanıklığını kendim göremedim. Şah damarı olduğu için çenenin tam altı. Onda tabi kafayı eğmek büyümek biraz sıkıntılı oldu o. E, bu itibarla göremedim ama... E tabi bütün ekiptekiler görüyorlar. Demek ki Rabbimiz ne buyuruyor? Yakında biz onlara yani... Bu gelişmelerin olacağına işaret ediyor. Zamanla daha inkişaflar olacak... Rabbim Sebarake ve Teala neler daha yaratacak ve neler gösterecek işte biz onlara yani kullarımıza ufuklarda yani işte göğün kenarlarında fezada, uzayda ve kendi iç bünyelerinde işte şimdi damar sistemiyle ilgili beyinle ilgili Mideyle ilgili, böbrekle ilgili, ciğerle ilgili ne ayetler, ne ayetler, pankreaslar, safra keseleri bulunan hepsinde ne ayetler, kitler doğrusu kitap yazılır. Bir uzvun işlevi hakkında, onu bozanlar hakkında, o bozulduğunda, insanın başına gelecekler hakkında bunlar hepsi ayetler. E bunlar şimdi gözle görülür hale geliyor, Tahribatını filmle, ee, göz önüne seriyor, işte tıkanıklığı fil, filmini çekiyor, önüne koyuyor. Efendim içeride ne olmuş, ne bitmiş, taşları, efendim balçık mı olmuş, Efendim, gücün hepsi görüntülenebilecek hale geldi. İşte onca bize buyuruyor, Yakında biz onlara ahitlerimizi göstereceğiz. Ta ki onlar Allah Teala'nın hak olduğunu, gerçek olduğunu, var olduğunu, bir olduğunu, evet, insanı yaradanın ancak o olduğunu, onu yoktan yaradanın bu kadar ayetlerle donatanın tekrar onu diletmeye kadir olduğunu anlasınlar. Bu hakikat kendilerine Allahü Teala'nın hak olduğu hakikati kendilerine iyice belirinceye kadar göstereceğiz de göstereceğiz. Ve kıyamete kadar daha ne ayetler zuhur edecektir. Onun için hakikaten Allah'ımızın ayetlerinden bir ayet olarak yaşıyoruz. Büyük bir ayet olarak yaşıyoruz ve içimizde de çok ayetler toplanmış bir ayet. Ayetler kümesiyiz yani. Ayat-ı tevkiniye, ya ayat-ı Allah'ımızın ayetleri ne demek ayet? Alamet demek, nişan demek, delil demek. Onun için şahid ediyor. Fe ya ben keyfe yasul ilahe Em keyfe yuhaddu'l jahidu Ve fi kulli şey'in la'ayetu tedullu ala enne vahidu şaşılacak iştir ki o uyca Allah'a nasıl isyan eder? Bir günahkar kişi nasıl Rabbine karşı e, efendim direnir? Yahut bir münkir, inkarcı kimse nasıl onu bile bile inkar eder ki? Her şeyde Allah'a ait bir ayet bulunmaktadır ki o ayet Allahu Teala'nın bir olduğuna delil teşkil etmektedir. Her şeyde ya şimdi bu itibarla Rabbimize sonsuz hangi senalar ediyoruz e bu damar tıkansa beynimize kan gitmeyecek beynimin ön tarafına zaten gitmiyormuş ile itibatı bulunmadığına herkesin beyni farklıymış mesela doktor bunu anlatıyor şimdi diyor ki ben onu anjiyoda beynin filmini çekerken göreceğim e şimdi bilemiyor musun standartı yok mu bu işin dedim yani herkeste de nasıl oluyor herkesin kafası nasıldır çünkü şu attıma iki tane önden Damar gidiyor. İki de arkadan dört. Bu iki tane önden giden damarlar. Arkadan giden damarlar beyinde e, birleşiyorlar. Kare gibi bir şey çizdi. Ve lakin bunlar arasında alışveriş var mı? Kan akımı birbirinden kan ulaşımı var mı? Bir de kan akımı işte sağdan sola mı soldan sağa mı böyle şeyler anlattı. E bu bu herkesle aynı değil mi? Dedi değil. Ya nasıl dedim? E onu dedi işte filmin çekince anlıyor da o anlayacağız ki senin bu dumanın tıkanıklığından dolayı beyninin ön tarafına kan ee, mesela bu dumana kadar tabi yavaş yavaş tıkandığından birden tıkansa adamı götürür ama yavaş yavaş tıkandığında ona alışıyor o da ona göre az kanla çalışmaya alışıyor işte kılcal damarlardaki kanlarla besleniyormuş falan Rabbimiz bir hasar vermeyecekse hasar vermeyi murat etmediyse tabi onu çalıştırıyor yine ee, hasar vermeyi murat ederse işte bir pıhtı attırıyor bir şey yaptırıyor onun e, bir bölümünü Beynin bir bölümünü öldürüyor hücrelerini. Bir daha onun öldürdüğünü kim diriltebilir? Bir şeyden haberimiz yok. Kafamız çalışıyor, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Oo, bizi görenler ne akıllı ne fikirli adam ama güzel konuşuyor. Halbuki e, bir damarlı dişim var. Bir damarın tıkansa nutkun tutuldu. Bir tarafın yamuldu, felç oldun. Yemek yemez hale geldin, yutkunamaz hale geldin. Ne olacak şimdi? Kim bakacak sana? Sürüneceksin. Bu sefer ölmek de nimet olacak. Ölümü bile temenni edeceksin. Hele bakanlığı yoksa, bakanları da ona hakaret ediyorsa eyvah! Hiç yaşamak istenecek durum değil. Rezalet durum. Her zelim Umur işte, ömrün en rezil çağı. E kim Bu da gençken de gelir. İlla ki en rezil çağı. 90 100 120 yaşlarında olmaz ki adam gencecik felç oluyor. Kolay iş değil. Bunlar hep Rabbimizin yusufları, keremleri. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualar talim etti, neler öğretti. Ben de senelerce amel ederdim bunlarla. Tabi son zamanlardaki rahatsızlıklarımdan dolayı biraz azaldı okumalarım, zikirlerimiz. Dua buyurun, hep duanızı bekliyoruz ki yeniden eski sıhhatle, eski kuvvetle ibadetlerimizi daha ziyade yapabilelim. Sabah namazlarından sonra bir dua var. Dualarım isimli eserimiz var bizim. En evvel çıkan eserimiz. Ondan çok istifade edildi. Adı dualarım. O mübarek kitapta ne dualar var. İşte ona devam ederdim. Belki onun bereketidir tabi. Sabah namazından sonra. Sübhanellahi lehavviyyim ve bihamdi. Velâ havle la kuvvete illa billah. Bu okunuyor. Dört defa olacak. Yine oraya bakır tabi. Ondan sonra bir defa. Allahüm enniyeselüke <gülüyor> mimma'indeke. Ve efibâleyem minfadlike. Ve enşurâleyem minrahvetike. Ve enzile aleyem minberakatike. Bu da bir defa. Mesela bu duayı diyor, devam eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dayısı gelmişti. E, çok da yaşlı bir halde gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat etti. E, ağır dualarla meşgul olacak takatı kalmadığını, çok hafif ve kolaya gelecek bir tesbih ve dua kendisine talim etmesini e, istirham ettiğinde kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra bunu yaparsan e, felçten afiyet bulursun. Hiç felç olmazsın. Tansiyonun mu çıktı? Damarın mı tıkandı? Ne tıkanırsa tıkansın. Damar tıkanması felç yapmaz. Tansiyonu 30'a çıktı felç yapmaz. Yani kim felci var? Felci yaratan Allahü Teala'dır. Bu sebeplerle bu illet olur. Ama işte ne diyorum? Şu duayı okursan sabah namazına sonra. E şimdi bu duaya devam eden adamda bu olmaz. Ama buna devam etmediği zaman da bu garanti olmaz. Orada daha da var. Alaca hastalığından, hala tıbben tedavisi olmayan alaca hastalığı, derinin renk değişikliği, ondan sonra cüzzam hastalığı, ondan sonra felç, ee bir de delilik mesela. Delilik de acayip bir şey. En akıllı adam deliriyor ya. hafzasını kaybediyor. Deliden beter duruma düşüyor. E bunlardan afiyet bulunması için bu dua sabah namazından sonra okunacaklar bahsede. kitap yanımda yok. Sayfa falan veremiyorum size. İşte oradan diyorum, elhamdülillah diyorum inşallah. Mesela doktorlar öyle şaşırırlar. Biri seni korumuş diyorlar. Ya Allah seni korumuş desene ya. Biri seni korumuş. E tabi bir, bir bir korudu beni, bir olan Allah korudu beni ama e bu mucize ne oldu? Bu kadar tıkanıp da işte beyin zarar görmeden nasıl oluyor? Ya işte Mevla şunu gösteriyor. Ben istediğime hasar veririm, İstediğime hasar vermem. İstediğim damarı tıkansa da onu afiyetle yaşatırım. İstediğim damarı açıkken de onu felç yaparım. Bunlar Allah'ın aletleri. İnsanın beynindeki işte o kan akışları şudur budur. E, resmini çekince anjiodayken sonra anjiyo bitti işte stent takıldı falan neyse bayağı da bir zorlandık. E, doktor dedi ki senin dedi beyninin ön tarafına kan gitmiyordu. Ben onu anjioda tespit ettim. Sonra ne oldu? Şimdi açılınca gürül gürül kan gelmeye başladı. Tabi kan gelince de o da bu sefer epeydir kan görmemiş bölge tabi. Tansiyonu düşürme talimatı veriyor beyin. Bu sefer kan görünce tansiyon sıfırladı. Bu sefer hadi tansiyon düzelsin diye işte bir şeyler e, müdahale ettiler. Hepten bir gittik geldik ne olduğumuzu da anlamadık. Sesleri duyuyorum ama canlıyım ayıvıyım. Tabii narkozlu değilim ama ateş topuna dönüyorsun. İçin dışın böyle bir anda canın çıkıyor giriyor. Efendim e şimdi dedi kan geldi dedi. Efendim ben gördüm ki dedi senin ön tarafına arkadan yani diğer damarlardan yardım almıyor, ön tarafa kan gitmiyordu, onu o filmde görebildi mesela. Bunlardan hiç haberimiz yok biz, hiç bilmiyoruz bir şey. İşte eğer standart olsa, herkesin beynindeki e, damarların iletişimi eşit olsa, müsavi olsa, e, denebilcek mesela herkesin beyni böyledir, e, arkadan önden ikişer damar çıkar, beyne kan pompalayan işte efendim dört damar orada birleşir. Onlar biri tıkansa öbürü ondan ee faydalanır. Öbürünün kanıyla bu geçinir. Onu da diyemiyor bak. Bilmeyenler bunun yediği var. Biri tıkansa öbürleri idare eder diyorlardı. Fakat işi bilen uzmanı ne diyor? E bunu neye göre diyebilir diyor. Anjiyo yapıp da beyni görüntülemeden bakmadan anlayamaz ki diyor o irtibatları. E niye diyorum? Herkes de değil mi? Değil diyor. Ha işte anladın mı şimdi? Ne gibi? Aynı toprakta bitiyor, yetişiyor, acı biber, tatlı karpuz, tatlı kavun, efendim, yan, yan Birisi acılıktan yenmiyor, birisi tatlılıktan yenmiyor. Şimdi bunun, aynı bir toprakta sırf tatlılar yetişse, bir toprakta sırf acılar yetişse, ne diyecekler? E diyecekler ki, e, bu toprağın özelliği tabiatı doğası. Bir doğa tutturmuşlar ya. Doğa doğa diyorlar. E, bunun doğası hep tatlı yetiştirmektir. Bunun doğası hep acı yetiştirmektir. Diyecekler. İnsanda da işte standart olur. Şöyle olan hep tıkansa diyecekler ha, insanın doğası bu. Damarın doğası bu. Ben Şöyle olan ölse hep tamam. Ama bir de bakıyorsun. Aynı hastalık biri ölüyor biri ölmüyor. Allah. Adamın Kalbi çalışıyor, e, ciğeri bitmiş, nefes solunum kesilmiş, adam ölüyor, kalp çalışıyor. Allah. Allah. Adam kalmle pil takıyorlar, pil çalışıyor, efendim adam ölmüş, kalp durmuş. Mesela. Değişik değişik ölüm sebepleri görüyoruz. Adam on kattan, 20 kattan düşüyor, ölmüyor. Öbürü tüz ayak bir metreden düşüyor, ölüyor. İşte. Mevla ne buyuruyor? Benim yarattıklarımda bir standart bulamazsınız neden? çünkü ben muhassıs olarak muracih olarak tercihimi kullanıyorum aynı toprak aynı su, aynı iklim, aynı havayı paylaşan bitkilerden kimini acı yapıyorum, kimini? tatlı yapıyorum yüz ka'bi ma'in vahit hepsi aynı suyla sulanıyor suyu farklı değil, güneşi farklı değil rüzgarı farklı değil Toprağı farklı değil, tohumu farklı değil, yani bahçıvanın ona yaptığı emek farklı değil. İki karpuz aynı tartıda gelse bile, birinin içi bal gibi, biri birisi kel, kelek. Yani, işte bak farkları, Mevla buyuruyor, istediğimi tatlı yaparım, istediğimi acı yaparım, istediğimi az tatlı yaparım. Evet, istediğimin damarı tıkansa da onu felç yapmam, istediğimin damarı tıkanmasa da onu felç yaparım. ...bazı sebeplere bağladım işleri... ...siz o sebeplere takılıyorsunuz... ...müsebbübül esbab sebepleri yaradan... ...beni unutuyorsunuz... ...onun için çok yanlış yapıyorsunuz... ...hiç beni unutmamanız lazım... ...benden gafil olmamanız lazım... ...hep beni hatırlamanız lazım... ...ben size muhtaç değil iken... ...size hiçbir ihtiyacım bulunmaz iken... ...daima sizi... ...hatırlıyorum... ...sizi yönetiyorum. ...sizi yaşatıyorum... ...hayat verdim size... Dirilik verdim size ama o hayatınız sizin kendinizden olmadığı için kendinizle baki değil. Kendiniz yürütemezsiniz o yaşantıyı. Onun devamını da ben sağlıyorum. Gözünüzü yarattım ona görme verdim ama gördürme e, işini devamlı ben yaratıyorum. Her baktığınız her gördüğünüz benim yaratmamla oluyor. Kulağınızı ben yarattım ona işitme hassesi verdim ama her duyduğunuzu bak burada konuşuyorum. Bütün varifleri, kelamları, kelimeleri duyuyorsunuz. O duymayı her an Allah halk ediyor, yaratıyor. Her birinizin kulağında duymayı her an, her duyduğunuz anda yaradan Allah'ta. Birini yaratmasa, bir duymayı yaratmasa mesela, onu duymazsınız. Es geçersiniz ona. Duyamazsınız. Dilinizi ben yaratıyorum, ona konuşmayı ben veriyorum. Konuşma vermezse dil konuşmaz. Dilsizlerin kürekada dili var. Konuşsa et parçası konuşmaz. Ama allah Teala diler, dilerse efendim ne yapıyor? İç yağı. Göz iç yağı. Ya. Ona görme hasresi veriyor. allah Teala. Sübhane men bi şahmin ve entaka bilahmin, ve esma bi lahmin ve esma'a bi avm Evet. iç yağını gördüren görür hale getiren kulak kemik kemiğe işitme duyusu veren Dil et. Dil yiyorlar. Baksana millet dil yeniyor. Hiç yemiş değilim ama efendim yiyenler var mesela. Dil yeniyor. Yiyorlar. İşte et. Eti konuşturan zatı tesbih ederim. Bütün noksan sıfatlardan tencih ederim. Bütün kemal sıfatlarla tefsif ederim. Onun için Rabbimizin ayetleri çok bariz. Zahir. Haktan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzlere pünhan imiş. Allah Teala'dan açık. Evet. Zatıyla gizli, ayetleriyle, eserleriyle aşikar. Ama gözsüzlere, kalp gözü görmeyenlere bu işler gizli kalırmış, kapalı kalırmış. Onlar şaşırır kalırlarmış. Biz onlardan değiliz elhamdülillah. Kalp gözü gören, Feraset ve besiret sahiplerindeniz. İnşallah. Onun için, bak bu kanaldasınız. Onun için bu saatte bu dersi dinlemek üzere. Radyolarınızın başına. Toplanmışsınız internetlerin başına. Evet. Demek ki sizi Yaradan'dan haberiniz var. Onun size kitap indirdiğinden bu kadar ayetler gönderdiğinden haberiniz var. Merak ediyorsunuz. Rabbimizin ayetlerini dinlemek Aşkıyla, hevesiyle, Rabbimizin zikriyle, Rabbimizi anarak vakit geçirmeye merak ediyorsunuz, heves ediyorsunuz ve bu saatleri bu yolda harcıyorsunuz. Elhamdülillah. Şu saatleri ne yollarda, ne yerlerde, ne işlerde geçirenler vardır. Şarkılarla, türkülerle, dizilerle, filmlerle, romanlarla, dünyasına ahiretine yaramayan ne kadar fuzuli işlerle. Ya vakit geçiren, umur sermayesini tüketenler var iken, sizler ne yapıyorsunuz? Biz beni yaradan var, beni yaşadan var. Şimdi konuştuklarım onunla konuşuyorum. dinlediklerim onunla işi diyorum, gördüklerim onunla görüyorum. Damarlarım onun elinde, kalbim onun elinde, ciğerim onun elinde, böbreğim onun elinde. Bir tarafımı durdursa ben, ne hal olurum? Ya git hastanedeklere, sürüm sürüm sürüm denlere. Bak, bir gece yoğun bakımda kaldım tabii, kendimden haberim var. Elhamdülillah ayım Bir şeyim yok. Bir tane daha vardı yanımda o da kendinden haberdar ayık. Geri kalanlar hiç kendinden haberi yok. Kırk gündür yoğun bakımda, kırk beş gündür, elli gündür efendim beyin travması, şu su, bu su trafik adasından geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor. Çeşitli sebeplerle şuur yok, bilinç efendim açık değil. Hi üstüme açılmış, başım açılmış, orasını kestim, burasını doğradın. Haberi yok, yanıt veremiyor. Ya... Yaşam destek ünitelerine bağlı, fişlere bağlı, tüplere bağlı, ma makinelere bağlı işte. Tabii ki öl ölü değiller, ölü denmez onlara. Onun için mesela beyin ölümüyle e organ bağışı yapılmasına e efendim fişin çekilip adamın e ölü kabul edilip orasının burasının kesilip e organlarının dağıtılmasına fetva vermiyoruz. Bunu caiz görmüyoruz. Neden? Çünkü İslam'da Ölüm denen işte kalbin ölümü ruhun bedenden çıkması neticesinde hani beden soğuyor ya efendim, hayat eseri kalmıyor e, nabız atmıyor e, vücuttaki sıcaklık kalmıyor işte bu ölüm bu. İslam'a göre ölüm bu. E şimdi bir laf çıkarttılar işte beyin ölümü. E, beyin ölümü diye bir şey çıkarttılar. E, bençe çekelim mi fişi işte bunun beyni öldü. E kalbi çalışıyor. E, vücudu çalışıyor. Damarları nabızları. E, işte işte organlarını satacaklar veya alacaklar neyse. Böyle bir şey diyorlar. Epeki e, tam öldükten sonra diyor ki tam öldükten sonra bunun organları bir şey yaramıyor. E ne olacak? Yarım canlıyken adamı mı kesinlikle doğrayacaksın Geçen gün bak böyle bir hadiseyle karşılaşıldı. Şaşılacak iş. Haberlere çıktı bu. Bir iki hafta evvel haberlerde kaç tane haberde görüldü bu. Yirmi gün yoğun bakımda etrafı kazası geçirmiş genç çocuk efendim e ee, fişten çekilmedi, çekilmedi. O işte diyorlar beyin ölümü gerçekleşti. Hiçbir yanıt vermiyor, yanıt vermiyor. Elini sallamıyor oğlum, sallamıyor. Hiç hareket diyormuş işte bunu. Fişini çekelim çekelim. Ee, efendim babası diyor biz razı olmadık. Ee, Dur bakalım derken çocuk ayıldı. Kendisi de konuştu haberlerde. Ayıldı dedi ki ya dedi ben böyle neredeyim, ne haldeyim bilmiyordum fakat sonra birden e, efendim hayat geldi bana. Yani zaten yaşıyordu ölmüştü değil ama beyin ölümü. Bak geri dönüşü var şimdi bunu. Nasıl sen fişini çekte adamı göm dersin. Orasını burasını efendim, kes parçala dağıt. Ondan sonra adamı e, göm. Nasıl diyeceksin buna? Nasıl fetva verelim? Bak şimdi birkaç hafta evvel oldu. Bundan evvel de diyorduk biz. Bu beyin ölümünün geri dönüşü var. O zaman Japonya'da bir yerde yine daha evvelde bu haberlerde rastladık buna. 10 sene 20 sene evde bakan var. Böyle makineye bağlamışlar. 10 sene, 20 sene sonra geri dönüşü olan var ya. eteli gelmemiş. Onun için ne ayetler var bizde diyorum size. Ne ayetler. Allah'ımızın ayetleri. Görüyor insan o vakit suhletin kıymeti biliniyor. O vakit işte Allah'ımızın nimetlerinin kıymeti biliniyor. Şimdi Rabbim bana gözümü gördürüyor, kulağımı işittiriyor, dilimi şöyle diyor, elimi ayağımı çalıştırıyor. İstediğimi dinliyorum, alıyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum. Bak millet bilinçleri, şuurları kaybolmuş vaziyette, ne zor durumlarda, ne, ne hallerde, efendim biz bu şekilde, e, Allah Teala bize şuur vermiş, ihsas vermiş, duyularımızı çalışır hale getirmiş, şimdi biz Rabbimizi zikretmeyeceğiz, onu hatırlamayacağız, bu nimetleri ondan bilmeyeceğiz de, kime hizmet edeceğiz yahu? Kimi hatırlayacağız, Kimi iade edeceğiz? Kimin nimetlerini tahciz edeceğiz? Kime şükredeceğiz? Onun için, Rabbimizin bize hiç ihtiyacı yok iken hiç bizi unutmuyor. Bir an bizi unutsa bizim işimiz bitti. Çünkü devamlı bize hayat hayatımızın devamı ve bekası hayatımızı o verdi bize. Ana rahminde ruhu üfletti bize. Bizi canlandırdı. Kimine de hiç ruhu üflettirmiyor. Cenin'in düşük o halinde e, kan pıhtısı olarak düşüyor. Gülüyor. Ama bizi bize hayat verdi, ruh takdir etti bize yaratmayı murat ettiğinden e bizi canlandırdı ama bıraksa bizi, biz yine yaşayamaz ki bizim hayatımızın devamı şu anda canlılığımızın devamı ve bütün nimetlerimizin şu anda sahip olduğumuz bütün nimetlerin bizdeki kalıcılığı Rabbimizin her an an dediğin zaman saniyeden de ufak, de ufak an demek en ufak bir zaman dilimi demek her an Devamlı bu nimetlerini yeniden yaratmasıyla, yaratmasını yeni tecdit etmesiyle bize ulaşıyor. Bir harf şu anda konuşuyorum ya, o her konuştuğum harf şu anda Rabbimiz'in yaratmasıyla konuşuyorum. Sen de şimdi duyuyorsun ya her kelimeyi Rabbimiz'in şu anda yaratmasıyla duyuyorsun. Yoksa bir kere yarattı da ondan sonra sana verdim ne yaparsan yap buyurmadı. Yaratmak sürekli ondan. Ondan başka yaradan yok. Kul fiilinin Halik'i değildir. Kul fiilinin failidir. Kul işini kendi yapar. Ondan dolayı da sorumluluk alır ama kul işini yaradamaz. O sapık mutezile fırkasının görüşüdür. Ehli sünnete göre böyle bir şey yok. Sizi de Allah yarattı. Yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. Ne amel ediyorsun? Şimdi dinliyorsun değil mi? Dinleme bir ameldir. Bu dinleme amelinizi ben yaratıyorum Allah buyuruyor. Ben şimdi burada konuşuyorum. ha, Beni yaradan konuşmamı da o yaratıyor. Yürüyenin yürümesini o yaratıyor. içki İçki içeriğinin içki içmesini o yaratıyor. Zinadenin zina gücünü o yaratıyor. E o zaman adama ne günah var? E ne günah olur mu? O ona zorla yaratmıyor ki. Ona irade vermiş, kudret vermiş. Sen neyi istersen, neyi arzularsan, hangi arzu doğrultusunda gücünü, kudretini sana verdiğim imkanları kullanırsan, ben mecbur değilim ama imtihan olsun diye senin istediğini sana yaratacağım ki yarın hesap sorayım. Kendi istediğimi sana zorla yaptıracak olsa imtihanın manası kalmaz. Onun için bunlar ince işler, büyük işler. Düşünmek gerektiren işler. O bize hiç muhtaç değilken, bizi hiç unutmazken bir an unutsa ne olur? kökler yerler altısı olur. Hiç unutur mu? Haşa. Unutmaktan münezzeh? <gülüyor> Uyuklamaktan münezzeh? Uyumaktan münezzeh? Şaşırmaktan münezzeh? Evet. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a yani peygamberlerine sordular. Her ki senin Rabbin uyur mu? Haşa bir <gülüyor> Tabi cahillikten. Bilmiyorlar o zaman. Şimdi zaten hepten zır cahil oldular. Şimdi hepten bilmiyorlar. Allah'ın Tevrat'ını da değiştirdiler. Tamamen Allah'a harb bilan ettiler. Kabala diye de bir şey ihdas ettiler. Efendim Tevrat'ın yorumları morumları derken Allah'ın kitabını bir kenara koydular. O Kabala dedikleri şeyden uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Biz Allah'a bile yendik diyorlar Kabala'da. Göya Efendim Allah'ın kitabında aşağı Allah'a bile yendik diye yedikleri var. Böyle antika bir millet oldular. Şimdi daha cahil oldular tabi. Peygamberleri başlarındayken bir derece doğrultuyordu. <gülüyor> Rabbin uyur mu deyince Musa sen dedi Ya Rabbin hepsini soru soruyorlar. Sen bana bir ilim ver de bunlara izah edeyim. Bunlar hiçbir şey anlamıyorlar. Mevla da bu dünya Musa. İki tane cam şurahi al eline sabah kadar hiç uyumadan onları tut, ayakta durucu oturma. Şurahilerde böyle dik elinde çok zor iş, biraz durursun yani bir 10 dakika, 20 dakika, yarım saat eller, kollar kopar ya gece gece boyu durdu, durdu, durdu. Tabi Allah'ın emri tutuyorlar, biraz e, gece yarısından sonra hafif uyuklamaya başladı insan, ayakta da uyuklar ha, ayakta da uyur hatta. Ondan sonra. Bir sendeledi falan. Neyse zor toparladı. Sürahinin birini düşürecekti az kalsın. Rabbimin emri aman sürahileri tutayım düşürmeyeyim. Derken sabaha doğru tabi. İnsan kendi elinde değil. Ruh bizim elimizde değil. Mevla e, uy uyuduyor. Mevla uy uyandırıyor. Rabbim ruhumuzu uya uyanırken iade ediyor veriyor. Uyuturken ruhumuzu kabz ediyor alıyor. Hiçbir şey yok elimizde. Hiçbir gücümüz yok. Bizden aciz bizde bir varlık yok. Kendimizi de. Ne kadar güçlü zannediyoruz. Ne ayıp şey, ne ayıp şey. Allah'ın huzurunda ne şımarıklıklar, ne hareketler, ne gösteriler, ne gösterişler böyle. Güçlüyüm, kuvvetliyim, akıllıyım dercesine hiç. Olacak iş işte mi ya? Rabbini tenzih et, tesbih et sen al. Acizliğini itiraf edeceksin. En büyük ibadet acizini itiraftır. Rabbine ihtiyacını ifade eden daha büyük ibadet olamaz. Onun için bu Yezid El-Bestami, Kudüs-i sami Hazretleri, Sultanul Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahıdır o. Bizim silsilemizin büyüklerindendir o. O mübarek zat. İbadet, ibadet, ibadet. Gece sabahlara kadar uyumuyor, gündüz akşamlara kadar. Yemiyor, içmiyor, oruç, tehtüt. Onların ibadetinden kim baş Fakat Mevla'ya tabii ulaşmak çabalarında, Allah'a ulaşmanın da çok yolları var. E, yollarında sonları yok. Allah'a ulaşma yolları sonsuz. Hala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yollarında, Mevla'ya oruç yollarında, Rabbimize e, Rabbimizin rızasına terakkilerinde daima ilerlemektedir. Onun için Allah Teala Hazretleri sonsuz. Ona varan yol sonsuz. Evet. Canını çıkaracak ibadetten tabi yemeden, içmeden, uyumadan zor bu işler. Ama Allah dostlarına özel kuvvet verilmiş. Onlar tahammül edebiliyorlar. Bir nida geldi. Ya Eba Yezid Khazainuhu memluvetun bil ibadet Feine raddel usule İleyhi fealeyke vel iftikar Ey Beyezud-ı Bestami Allah'ın hazineleri ibadetle dolu. Sen ibadetine ihtiyacı yok. Tamam ibadet yapacaksın ama İbadetle Allah'a varırsam mı? Çünkü melekler o kadar ibadet ediyorlar ki 20 bin sene, 30 bin sene daha dünya yaratılmadan Adem aleyhisselam yaratılmadan kıyam durmuş melek var hala rükûya etmemiş, Rükûda durmuş melek var hala rükûda kalkmamış. Secdede duran melek var hala secdede kalkmamış. Efendimiz miras gecesi selam verince kalktılar selamına cevap verdiler bir daha secdeye yattılar 10 için namazda secde iki kere. Hala secdedeler. Kıyamet kopana kadar, O biz 60-70 senede bizim gibi neler ölüp gidiyor, neler ölüp gidecek. Onlar ibadetteler, onlar. Öyle yaratmış Mevla, ihtiyaçsız yaratmış. Efendim, yemeden, içmeden, uyumadan. Efendim, ibadete devam edebiliyorlar. Onun için hey beyazı dıbestami dendi ona. Hazineleri ibadetle doludur. Sen ona mı kavuşmak istiyorsun? Rabbine mi vasıl olmak, ulaşmak istiyorsun? Evet, acziyetini itiraf et. Fakirim de. Muhtacimde, zeliilimde, hakîilimde, garibimde, Allahım senden başka kimsem yok. Allahım senden başka yaradanım yok, yaşadanım yok, gedirenim yok, içerinenim yok, gözümü yaşını silerim yok. Allahım de, yoksa anam var, babam var, karım var, kocam var, sevenim var, eşim var, dostum var, şuyum var, buyum var. Rabbin nerede? Rabbim nerede? O senin gözünü gördürmese kim göndürebilir? Anan seni herkesten çok sever. Tabi Allah'tan çok sevemez de. Yani gözden çok acıyor. Allah'tan çok acıyamaz ama yaratıklar arasından konuşalım şimdi. E ne yapacak? Beynin felç olsa ne yapacak anacığın? Ne yapacak? Kimin elinde ne var? Onun için ihtiyacımızı Rabbimize arz etmek, Rabbimizin en sevdiği halimiz, zilletimizle Rabbimizi e, zikredersek Rabbimiz izzetiyle bize mukabele eder, bize aziz eder. Ya... Muhtacız diyeceğiz. Sade demekle kalmayacağız. O ihtiyacımızı da hissedeceğiz. Fark edeceğiz. Tabi muhtacız. Hastaları görsene. Kütürümleri görsene. Yürüyemeyeni görsene. O da seni gibi seçti. Onu yürütmür Seni yürü diyor. O zaman burada muhassız var. tahsis eden var. Dilediğine sağlık veren var. Dilediğine sıhhat veren var. Dilediğine. imkan veren var. dilediğine zengin eden var. Dilediğini fakir eden var. Bu bir Allah'tır. Celle Celaluhu. E şimdi ne buyurdu Musa ama Dur bakalım sabaha kadar. Musa Aleyhisselam sabaha yakın dayanamadı artık. Kendinden geçti. Bir de baktı ki sürahiler paramparça yerde. Çok da mahkum oldu ya Rabbi sen emretme ama ben ne yapayım aciz kulunum. Uykum geldi mi? Ha Mevla uyku vermese de vermez. 40 gün, 40 sene ibadetle geçirir, uyutmaz onu. İstediğine uyku gelmez, istediğine açlık hissi vermez. Allah dostlarından 40 sene 50 sene oruç tutanlar var. Diyor iftar etmek sünnet olmasa iftarda da bir şey yemeyecek. O da bir lokma, zeytin, ekmek yiyor da hani sünnet yerini bulsun. E yaşıyor. Nasıl yaşıyor? E hocam hani senin dediklerinde tıplan akılla hiç alakası yok. E bizim dilimiz akıl mantık dini değildir. Bizim dilimiz ayet hadis dinidir. Ayetlerle hadislerle biz amel ederiz. Büyüklerin beyanlarıyla amel ederiz. Yoksa aklımıza mantığımıza Efendim uyan alırım uyumayana atarım desen öyle din olmaz o felsefe olur. Bundan dolayı demek ki Rabbimiz yemeyi, içmeyi de yaşamaya sebep etti. Sebep etti ama bazı kere sebebi devreden kaldırır. Yağmur yağmaya ney sebep etti? Bulutu sebep etti. Ama bazı kere bulutsuz da yağdırır. E ben hiç görmedim e sen görmedin diye yok mu? Aşağılamız bir kere. Bulutsuz yağmur yağdığını gördü. Dedi ya Resulallah bu yağmur yağıyor dedi. Bulut da görmüyorum. Efendim sallallahu sen buyurdu ki sebepleri senin gözünden Allah Teala kaldırdı işte. Onun için çok da sebeplere takılmayalım. Sebeplere sarılalım tevessül edelim ama sebeplere bağlı kalıp da müsebbibü esbab halikül esbabı unutmayalım. Ya Rabbimiz buyurdu ki ya Muça o İsrailoğulları sordular ya Rabbim uyur mu diye işte Gid onlara şimdi söyle ki, bak ben uyudum, iki cam sürahi elimde dururken, e, uyu, uyuduğum anda yere düştüm, sürahileri kırdım. Benim elimde olmadan kırıldılar. İşte, ben de onlara bildiriyorum ki, eğer ben bir an gaflet etsem, uyuklasam, uyusam, gökler, yerler, bütün nizam, intizam bozulur, alemler altış olur Allah buyuruyor. Bir an Rabbimiz bizi bıraksa, her tarafımız gidip ne damar kalır, ne böbrek, ne ciğer, her taraf biter. Bir an bizi bıraksa, her an bizimle meşgul oluyor. Külleyevmin ve fişen, her an yaratma işindedir. Sıralı yaratıyor, yübniyü velayet ediyor. Muttasıl icat ediyor, yani ar, ardı arkası kesilmiyor. Şu anda benim konuşmamı icat ediyor, yaratıyor mesela, peşte ben bir kelime konuşuyorum, onu yaratıyor, bir şey konuşuyorum, onu yaratıyor. O anda görmemi yaratıyor, o anda işitmemi yaratıyor, o anda beynimi çalıştırıyor, damarlarımı çağıt çalıştırıyor her tarafı. Bir insanda ne kadar ayetler var. Şimdi bir insanın e, robot halinde düşünsen de işte beynini çalıştıracaksın, kafasını, gözünü, be, de, midesini, pankreasını, safra kesesini, diğerini, dalağını neyse ben o kadar bilmem bu işleri. Ne lazım biliyor musun? Belki de İstanbul kadar fabrika kurmak lazım bir böbreğin mesela süzmesi için ne kadar büyük makinalara giriyor adam sırf böbrek için giriyor bir makineye bağlanıyor böbrek süzülüyor bu da iki gün. Adamada diyorlar sen sakın su içme bir bardak su içse iki kilo su çıkıyor içinden ya. böbrek onu süzemeyince Allah muhafaza buyursun ya rabbel alemin ya böbrekleri bitenlerin işte analiz, ne analizle bir makine var efendim ee, oraya gidiyor eee Kimisi çok zengin ise eve o makineyi alıyor. Ondan sonra bir bardak su içecek hali yok. İçse iki içinde kaç kilo şey çıkacak. Böbrek onu süzemeyecek. Zor duruma düşüyor. Bak ne kadar rahat rahat suları içiyoruz. Efendim dikliyoruz lakır lakır lakır. Ya bir bismillah de be. Arada da bir nefes al bir üç çutum, bir elhamdülillah de ya. Bak Allah suyu yarattı, e sen ağzını yarattı, seni yaşatıyor, sana su içmeyi nasip ediyor ya. Bunlar ne nimet şeyler ya. Bak adama sor bakalım. Diyaliz işte, diyaliz makinası neyse. Ona bağlanan adama sor bakalım, adama ne kadar sınırlı su veriyorlar şu kadar içme, bu kadar içme. Çay içemez bir şey içemez ya. E şimdi bir insanın yaşaması için bir böbreğine, şuna bununla bu kadar uzun, o ciğere ne kadar makine bağlayacaksın ya. Koca bir hastane bir adamın şeyini efendim, Bütün cihazla donansa bir adamın vücudundaki e, Uzuvlarının e, e, işlevini sürdürmesi için yeterli olamıyor ya Bu kadar efendim bir vilayet bir kadar e, makine lazım Hele beyin Hele beyin o beynin işlevini Kim görecek daha ne öyle robot var ne öyle makine var Beyni bağlayıp da çalıştırdıkları bir makine daha hiç duymadım. Beyin bozulsa kim çalıştıracak onu? E ya? Onun için her an Rabbimizin muttasıl icadıyla, sürekli yaratmasıyla, var etmesiyle varlığımızı da sürdürüyoruz. Nimetlerimizden istifade ediyoruz. E şimdi o nimetin sahibine nasıl ankörlük edelim, nasıl onu zikretmeyelim, nasıl ona şükretmeyelim? Nasıl onun Kur'an'ını okumayalım, dininden haberdar olmayalım? Bu emanetleri zayi edelim, baltayı taşa vuralım, ucunu körletelim. Bu akıl, bu beyin, bu göz kulak, bunlar çalışırken insanın kendisini Yaradan'dan, onun ayetlerinden haberdar olması kadar büyük bir iş olabilir mi ya? Bunu yapmayan niye yaşıyor ki? Hayatında ne anlam var ki? Yazık değil mi ya? Bunlar sorulacak. Evet. Onun için bak Rabbimiz ne buyuruyor? Ben size hiç muhtaç değilken bir an sizi unutsam helak olursunuz. Peki siz bana bu kadar muhtaç iken nasıl hiç beni hatırlamıyorsunuz ya? Akşam namazı vakti girdi çıkacak. Secde etmiyorsun, akşamı kılmıyorsun. Namaz bak namaz ne demek namaz? Kur'an okumuyorsun. Bugün bir sayfa Kur'an okudun mu? Kur'an'ın yüzüne baktın mı? Yok. E Rabbinin kitabı sana geldi ya. Nasıl o kitabı bakmadan bir gün geçirirsin? Tesirinden okudun mu? 6666 ayet. Hepsi seni ilgilendiriyor. Beni ilgilendiriyor. İnsana gönderildi. Cinler de var tabi mükellefler aleminde. Bir şey gönderildi bu. Hayvanlar mükellef değil. E ne zaman okuyacağız anlayacağız. diye inandım mı inandım. E inandım ama ...geldin orada ve bir kitaplarına inandım... ...tamam son kitap... ...diğerlerine karşı vazifemiz kolay... ...Tevra, Dincil, Cebur... E, ...üç büyük kitap Kur'an'ın dışındakiler... ...efendim... E, ...yüzde sahife... ...suhof... ...bunlara yine inandık... ...ama bunların içeriğinde ne var... ...onu bilmekle... ...amel etmekle mükellef değiliz... ...geçmiş kitaplara... ...onlar biz ilgilendirmiyor... ...mensuk onlar... ...hükümleri nesk edilmiş... ...yürürlükten kaldırılmış... Şimdi Kur'an'dan başka insanların mükellef olduğu, amel etmekle sorumlu, yükümlü olduğu hiçbir kitap yok şu anda. Yahudiler de Müslüman olup Kur'an'la amel etmek zorunda, Hristiyanlar da Müslüman olup Kur'an'la amel etmek zorunda. Aksi takdirde cennet yüzü göremezler. Çünkü onlar bu durumda Kur'an'ın gerçeklerine inanmadıkları zaman, Allah'a da doğru dürüst inanmış olamazlar. Ahiret gününden de haberdar olamazlar. Zaten kendi kitapları muharref değiştirilmiş, tarif edilmiş olduğundan onlara Allah hakkında, ahiret hakkında doğru ilimler veremez. Bu itibarla kitaplarına inandım diyorsun. E senin mükellef olduğun kitap Hazreti Kur'an. Tamam, alıyorsun Kur'an'ın eline iki kapı var. E, efendim kapağı, ön kapağı, arka kapağı. Evet ben bu iki kapağın arasında bulunan kitaba içindekilere inandım. Tamam ama ne var içinde? E ben ne bileyim ben hoca mıyım? Yavşan hoca değilsin ama Allah-u Teala'nın ne buyurduğundan haberdar olman gerekmez mi? Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'den birisi bir şey anlattığı zaman Efendim bir ayet manası verdiği zaman Kur'an'da geçen bir kısadan bir meseleden haber verdiği zaman E sen dersen ki anma da palavra Dersen ki bu de olur mu? E ne olacak o zaman senin imanın şimdi? Kitaplarına inandım diyorsun Mükellef olduğun kitap Hz. Kur'an. E bu Kur'an'a inanmak, bilmek gerektirmez mi? Tamam allah Teala lütfü kerep sahibi olduğu için buyuruyor ki, ben Kur'an'a inandım diyenin imanı kabul ediyorum. Ha Kur'an'ın içindeki bulunan her şeyi tek tek bilmesi lazım, onlara tek tek inanması lazım diye bir zorun tek tek inanman lazım. Ama hani bilemeden de ben bu Kur'an'da ne varsa inandım desen bu imanı kabul ediyor Mevla. Zaten çoğunuzun imanı öyle iman. Hangimiz yani Kur'an'da bulunan bütün ayetlerden haberdar olarak iman etmişiz Kur'an'a mesela? Çok nadir alimler vardır tefsirle uğraşan, bütün Kur'an'ın tefsirini mutala etmiş insanlar. Çok nadir insanlardır bunlar. Yani kaç tane çıkar? Binlerde bir tane çıkmaz. Ya milyonda bir tane çıksa öp başına koy. Ama bundan dolayı üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri çok önem verir bu Kur'an-ı Kerim'in manalarının anlaşılmasına senelerdir bu hususta gayret gösterdi mübarek insanlara aman şu Kur'an'ın manalarını öğrenin bak Allah'ımızdan kitap geldi bize Rabbimiz ne buyuruyor bize bu bize ilgilendiriyor bütün ayetlerde nasibimiz var aman bu nasibimizi alalım nasibimiz tasdik olsun iman olsun aman ahet ve inkar olmasın müdahale olmasın hafife almak gevşekten almak olmasın yarın o Kur'an'ın şefaatine muhtaç olacağız ahirette kabre indiğimizde o Kur'an bize eniş ve yoldaş olacak e nasıl olacak bu ya bu kadar senelerce vazetti 50 sene ya 60 sene 70 sene mi? Bari anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Evet. Onun için biliyorsunuz Ruhul Furkan tefsiri kaleme alınma başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi işaretiyle Üstadımız Hazretleri 20 seneye yakın bir zaman oldu. 12 cildi çıktı. 13. cilde başlayacağız inşallah. Ama bu arada işlişare edildi ki e insanlar ölenler oluyor kalanlar oluyor. E tabi Ruhul Furkan tefsiri uzun seneler alıyor. Bundan sonra tabi her sene bir cilt bir cüz olarak inşallah çıkacak hızla çık ama ne kadar olursa bu da yine uzun bir zaman alacak. Onun için insanlar Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak istiyorlar. Ama meal okumakta evvelki derslerde dediğimiz gibi sakıncalar var. Çünkü kuru mealleri okursan parantezleri olmazsa, dipnotları olmazsa, şerh ve izahları olmazsa çok büyük tehlike var. Neden? Çünkü... Allah'ımızın o ayette ne mana murad ettiğini ancak Resulullah bilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bize, e, onun ne mana verdiği sahabe-i kiram bilir. Onların ne buyurduğunu tabi-i bilir bilir. E bunlar şecere silsile yoluyla geldi bize. E bu manaları biz bilmeden, lügat manası vererekten Kur'an'dan ne anlayacağız? Onun için çok tehlike olur. Kuru meal okumakta çok sakıncalar var. E bir de şimdi bazı meallerde var. Onlar da izahlı notlu. Onlar da tersine. Onlardan kimisi de ehli sünnet dışı Sabık fikirlerini tercih etmek için efendim ayetlere tutunarak bir takım ayetlerin manalarını kendi arzularına göre değiştirerek Allah muhafaza buyursun onlar da ifsat içerisindeler bir kısmı kuru meal yapmış izahsız tefsirsiz bu sakıncalı bundan Allah'ımızın muradı anlaşılmaz Rabbimiz ne buyuruyor ne kastediyor bunu anlayacaksın sen peki bir kısmı da ne yapmış bir kısmı da kasıtlı tahrifat Kur'an'ın lafzını değiştiremedikleri için e, Allah Teala Kur'an'ın lafzını muhafaza sözü verdi. Tevrat'a, İnce, Lezebura onlara vermedi. Ama Kur'an-ı Kerim'in lafzını muhafaza edeceğini e, hiçbir ayetinin değiştirilemeyeceğini e, vaat etti, taahhüt etti ve Rabbimiz vaadinden caymaz. Ve elhamdülillah bugün yüz binlerce milyonlarca hafızın ezberlerinde Hazreti Kur'an mahfuzdur. E, böylece bir harfine noktasına e, zeval gelmez. Bir yanlış baskı olsa hemen hafızlar onu görür müdahale ederler. Baskı düzeltilir. Hususi İsrail oğullarını zemmeden ayetleri Yahudiler çıkartıp Kur'an'dan özel bir Kur'an bastırıp Afrika'da yeni Müslüman olan bölgelere dağıtmak istediler. Fakat oraya giden hafızlar bunu fark edince bütün o Kur'an'lar ne oldu? Toplatıldı ve ve gömüldü. Dolayısıyla allah Teala Kur'an'ı hıfz edeceğine e, taahhütte bulunmuştur. Bu söz tamam ama e, yorumlar İzahlar, manalar verirken yanlış mana veren e, hocalar olmayacağına dair bir söz yoktur. Aksine böyle kişilerin, böyle deccalların ahir zamanda çıkacakları, konuşmaya kürsülere çıkacakları, vaaz yapacakları, nutuk atacakları hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. Ki hakikaten bu son asırda bu tahrifatçılar baya çoğalmıştır. Bunlar Kur'an'ı kendilerine göre yorumluyorlar, ayetleri değiştiriyorlar, efendim işine gelene alıyorlar, işine gelmeye ne yapıyorlar? Ha Mısır'daki reformist hareketin başlangıcından Cemalettin Afgani, onun efendim talebesi Abdü, onun talebesi Reşit Rıza bunların ekolü bunlar tahrifatçı, bunları tevilatçı, ayetlerin manalarını değiştiren işte mason localarına kayıtlı acayip acayip adamlar bunların akımına kapılan Türkiye'de de çok insan var. Bunlar da öyle manala bir işine geleni değiştiriyor işine gelmiyor. Allah Allah ayetleri değiştirecek durumda şu anda ne mealler var piyasada hem de hemen hemen her gün bir İslami kanalda açık oturumda rastladığınız adamların. Öyle yanlış görüşleri var. Onun için e, istişare ettik ki bütün Kur'an-ı Kerim'i bir arada Kur'an sayfasının kenarında tam manaları anlayacak şekilde e, tefsirli hem parantezli izahlı hem de dipnotlu tefsirli bir meal hazırlanarak halkımızın hizmetine sunulsun ki bir insan eline aldığı zaman hangi ayette ne mana kast ediliyor? Rabbim bana ne buyuruyor? Ehli sünnet alimleri, sahabe-i kiramdan, tabi zamdan, nizamdan, onlar da Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ımızın bu ayetle ne mana kast ettiğini, ne muradı olduğuna dair gelen nakilleri ve bilgileri bize ulaştırdıkları şekilde, kafadan değil, yukata bakarak değil, tefsire bakarak, ehli sünnet alimlerin görüşleri muhafaza edilerek, bu meal hazırlandı elhamdülillah. Bir, bir hafta, iki hafta evvel sizlerin hizmetine e, arz edildi. Bugün ta Adana'dan telefonlaştım. Ta Adana'daki arkadaşlara ulaşmış. Çok memnun olmuşlar, okuyorlar. Allah ameller nasip eylesin. Fakat hala İstanbul'da birçok insan gevşeklik ediyor tabi. Kur'an-ı mecid, e, Kur mecid ve tefsirli meal-i alisi. Kur'an-ı Mecid ve tefsirli meal-i alisi. Yasin yayın evinden çıktı. Bu mübarek meal-i şerif. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin adıyla. E şimdi bu işte Hacı Mahmut Efendi Hazretleri rahatsızdır. Evet rahatsızdır Allah şifalar versin, afiyetler versin, başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin ama e, normal bir rahatsızlıktır. Herkeste olduğu gibi zaten yaşı da ona göredir. E, i̇nsanların içine çıkamamasından dolayı, e, kendisini göremendiklerinden dolayı işte e, bu tefsirlerden haberi yok gibi bazı uydurma yakaralar çıkartanlar da duyuyorum. Haşa ve kelle. Hepsinden haberi vardır. Her konuyu soruyor her gidildiğinde ve bu yazılanlar tamamen kendi gözetimindedir, kendi denetimindedir, ona okunuyor ve mübarek dinliyor. Evvelce zaten kendisi tamamen içinde bulunuyordu. Son zamanlarda biraz vası oldu fakat bütün bu halde, efendim yapılanlar, edilenler, yazılanlar bütün dipnotlara kadar takip edilen usul tamamen kendisinin talimatıdır. Bakılacak tefsirler vesaire onun Ehlüsünet ulemasından, onun üstadı Hacı Alaeddin Efendi Efendim Osmanlı ulemasından gelen bir ekol olarak onun talimatı doğrultusunda ve onun bilgisi doğrultusunda bütün bu yazılanlar kendisine okunuldu. Kendisi dinliyor. E, hafızası yerinde, anlayışı yerinde elhamdülillah. E, dolayısıyla sakın bu fitnelere kulak vermeyin. Allah muhafaza buyursun, üstadımız hazretlerinin en çok önem verdiği şey, bu Kur'an'ın tefsiri, Ruhur tefsiri 20 senedir ben her gün ya adam gönderir ya telefon edir ya aranarak sorularak böyle takip etmiştir. Daha gittin daha bayrağa gittin bayrağa ömreye gittin ömreye senelerimiz 20 sene oldu üstadımız hazretlerinin yanında sırf tefsir. Öbür türlü 35 senedir yanındayım ama bu tefsirin başlangıcından itibaren e kendisi tamamen buna ne kadar önem verdiğini bunun misli yoktur benzeri yoktur buyurduğunu evet insanların bundan çok istifade edeceğini kıyamete kadar ellerden düşmeyeceğini ne müjdeler verdiğini sizlere duyuruyorum ancak inşallah yaratılış gayemize hizmet etmeyi düşünerek bak Allah Teala işte bize verdiği sıhhat afiyet doğrusunda 12 cilt o tefsirde bulunduk diğer kitaplar ondan sonra bu mealde elhamdülillah e, hizmet edenlerden olduk çalıştık üstadımız hazretlerinin riyasetinde onun himmetleriyle hep onun bereketleriyle ne öğrendiysek ondan öğrendik. Mübarek insanın büyük immeti, büyük bereketiyle bu hizmetler yürütülüyor. Allah Teala Hazretleri başımızdan eksik etmesin ve hizmetlerini onun sağlığında, sahate, afiyetli zamanında tamamını erdirmeye muvaffak eylesin. Ve rızasına uygun amellere, makbul amellere muvaffak eylesin. Amin diyoruz. E şimdi böyle bir mal yazılmış. Öyle notlar, öyle notlar, öyle notlar. Ta baştan açıyorum mesela. 62. ayet, Bakara suresi 62. ayet. Mutlaka okuyun oradaki notu. Çünkü bazı efendim ilahiyatçı geçinen e, bozuk fikirlere sahip kişiler ahir zaman peygamberine Resulullah'a inanma şartı olmadığını, Resulullah'a inanmadan da Yahudi Hristiyanların e, cennete girebileceğini bu ayetten çıkarıyorlar. Bakara 62'den Ya adamlar meal yazmışlar. Bu, bu görüşte olanların mehalleri var piyasada. Bazı imamlar da onların mealinden mana veriyorlar. Duruma bak ya. Fakat 62. Ayet. Bunu okuyacaksın bakalım burada. Ne notlar var ne notlar var. O zaman anlayacaksın ki burada kastedilen müminler kimmiş, Yahudiler kimmiş, Hristiyanlar kimmiş, Sabi'ye fırkası kimmiş. Bunu anlayacaksın mesela. Böyle bakıyorum. Dipnot dipnot izahlarla hangisini anlatacağım? 81'e geliyorum. Hemen 81'de diyorum. Muhtezile ve harici fırkaları bu ayetlere tutularak. Bak şimdi. Kakara 81. ayetten ne mana veriyor? İşte içki için kafir olur. Zinaden kafir olur. Cehennemde ebedi kalır diye hüküm çıkarmışlar. Asla bu hüküm doğru değildir. Ehli sünnete göre bu ayetin manası şudur, şudur, şudur, şudur. Hadi bakalım şimdi. Böyle. Bu iş böyle. Bunlar kolay işler değil. Koca tefsirler bunun içine sığdırıldı. Ya. işte geldim hemen yüz ikiye. Biraz bakıyorum dedim insanlara bir iki örnek vereyim ama o vakitte e, tahammül etmez artık. Benim de çok zorlamama gücüm yok. Önümüzdeki haftalarda inşallah yine konuşulur. Ama bunu duyurun. Bak yazdır, şudur, budur demeyin. Esir püsür yolcu havası demiş Bayburtlu. Ne demek? Adam misafir gitmiş. Bir gün kalmış. Ertesi günde bakayım çıkayım demiş birazmış. Aa demiş. Çok demiş şey var ya. Rüzgar var demiş. Efendim bugün de kalayım demiş. Hadi iki üçüncü gün adam da bakıyor işte. Misafiri üç gündür hakkı ya bu ne olacak bu adam buraya yatağı mı serecek? Üçüncü günde yine çıkmış bakmış. ya demiş toz duman ortalık göz gözü görmüyor ben yine kalayım. bayburtu demiş esir püsür yolcu havası demiş. Sen yolcusun kardeşim bugün esiyor bugün güneş var bugün rüzgar var oho kaldım burada. Şimdi ahiret yolculuğu devam ediyor. Bak şimdi yazdır tatildir şudur budur demiyor. Ölüm devam ediyor ölüm. Her gün musalladan hatun kişi niyetine, er kişi niyetine, kızı olancık niyetine çocuklara öyle niyet ediliyor. Sel gibi ahirete akın devam ediyor. Durmuyor. Onun için ne yaza bakar ne güze bakar şimdi tatilim, şimdi şuyum var, şimdi buyum varlar olmaz. Ne zaman Kur'an'a vakit ayıracaksın? Ne zaman Rabbinle konuşacaksın, görüşeceksin? Ne zaman Allah'ım sen bana kitap indirdin bana ne buyuruyorsun diye Rabbine sual edeceksin yahu? O Rabbin huzuruna gideceksin. Şimdi onun al, verdiği nefesleri alıp veriyorsun. Onun verdiklerini yiyorsun, içiyorsun ya. Onun nimetlerine boğulmuş vaziyettesin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bak bir kıza aşık olsan. Efendim, aşk yaşayanlar bilir. Aşk çekmiş onlar. Şimdikilerinki aşk şimdikilerinki palavra. Bir gün birine aşık oluyor, ertesi gün birine aşık oluyor. Öyle aşık mı olur ya? Şimdikilerinki hiç. Sahte. Ama hakiki aşk yaşayanların bilmesi gereken hakikat var. Bildiği hakikatler var. Değil mi? hiç unutmuyor, sevdiğini hep hatırlıyor, uykulana giriyor, hatta uyku gözüne girmiyor, günlerce açlılık kalıyor, iştahtan kesiliyor, zayıflıyor, e, vücudu eriyor. E bunlar hepsi sadece kitaplarda Le Mec Leyla Mecnun işi, efendim Ferhat Şirin işi değil ki bunlar. Bunlar hakikat gerçekler. Aşkı derecesine göre, seviyesine göre o tesiratı da gözle görürler hale geliyor. E şimdi, e, bir insana, e, sevgilisinden bir mektup gelip de o mektubu okumadan yemek yer mi ya? O mektubu okumadan uyku gözüne girer mi ya? E, ne olacak? E hocam o mektuba bağlı tabii şimdi kaç sayfa yazarsa ben de onu ya sen öyle zannet E sen sahtekarsan ben ne diyeyim sana? Hakiki aşıktan bahsediyorum. E zaten allah Teala'ya aşk iddiasında değiliz. Yani aşıkız desek biraz yalan olur. allah Teala hakiki aşıktan bir nebze bir zerede bize tattırsın. Bu manevi bir tattır. Senin Rabbinden sana kitap geliyor. Mektup geliyor. Allah'ımızın ahitnamesi geliyor. Bizden sözleşmesi geliyor. Dünya ahiret saadetimizin rehberi geliyor. E biz şu yaşa gelmişiz. Hazreti Kur'an'ın manalarını daha şöyle, güzel bir şekilde anlamadan, dinlemeden, efendim ahirete de yaklaşmaktayız henüz. Efendim gitti gidecek haldeyiz. Ezrail Aleyhisselam kafamızda dolaşıyor. Kon emrini bekliyor yani. Onun için şimdi yazın çıktı bu mehalde ben okuyunca olur mu ya? Ta Adana'daki adam almış okuyor. Sen daha burada İstanbul'dan bunu almadın okumaya başlamadın. Ne kadar yaşayacağına karantin var? Bu meali okuyup bitirinceye kadar ey Allah'ım ben bu iki kapağın arasında olanlara iman ettim Allah'ım. Bak hepsini anladım, ilim tahsil ettim. Senin Kur'an'ının manalarını öğrendim Allah'ım. Senin emrine uydum Allah'ım. Sen bana oku buyurdun, Kur'an oku buyurdun. Ya Rahman alleme'l Kur'an. Anamdan babamdan çok acıdığın için, Rahman sıfatına sahip olduğun için Kur'an öğrettin bana Allah. Im. Sen bana Kur'an öğrettin. Kaleka linsâna alleme'l beyan. İnsanı yaradan Allah, ona izah kabiliyeti veren, konuşma kabiliyeti veren Allah. Bak biz bunları tefsirlerden bulduk ettik, Türkçe ananızın dili anlayacağınız şekilde size beyan ettik. Eşini bu ananızın diline çevrilmiş olmasa, Arapça'da bilmediğiniz için, Mevla'nın kitabından haberdar olamayacaksınız. E şimdi elinizin altında açıyorsun, tüm manaları öğreniyorsun. Bak 102. ayette yine, böyle dipnotlar, büyüyle ilgili. Ne açık oturumlar rastladım ben. E büyü yoktur, sihirin hakikati yoktur, batıldır, fuzur. Yahu kardeşim, sihir nedir ehli sünnete göre? Öyle boş hayaller değildir. Diğer varlıklar gibi hakikati olan şeydir. Allah Teala bundan bahsediyor, öğrenilen, öğretilen bir şey olduğunu anlatıyor. He yapılmasının helal olduğuna inanırsan kafir olursun diyor. Bak kişiyle ailesinin arasını bile açabilir diyor. E, varlığı sabit olmayan bir şeye bu vasıflar ister edilir mi? Peki nasıl oluyor bu? Bunu yapan ne oluyor? efendim? Ne şekil yaparsa kafir oluyor. Efendim, yaptığının haram olduğunu bilirse El Hüsnet'e göre kafir olmuyor. Durum ne? Bak işte, bu kadar tartışma konusu olan bir şey. Nice adamlar gördüm çuvalladılar, sabıttılar. Konuşmacı olarak çıkmışlar. Güya da Hacı Hoca geçiriyorlar. Yok diyor sihir diye bir şey yok. Ya olmaz olurmuş işte da allah Teala? Ben indirdim diyor kullarıma imtihan olsun diye indirdim diyor Babil'e. iki melek vasıtasıyla diyor 102. ayet mesela. Ya bunun izahı yapılmış ama sen buna mana verirsen yukarıda bu izahı vermezsen millet bir şey anlamayacak ortalık karışacak. Ama o izaha göre ehli sünnet ve cemaata göre durum ne? Ne inanacağız? Bak şurada önümde bir iki sayfa açtım. İki üç sayfadan ne kadar önemli meseleler? Önüme geldi. Ha tek tek bunları ders olarak gele atsak yapacak iyi de tabi şu anda o kadar vakit bulamayabiliyorum. Ama size adres veriyorum. Hemen mesajlar mı çekeceksiniz? Telefonlar mı edeceksiniz? Birbirinizi haberdar dermedeceksiniz. edeceksiniz? En büyük haber bu. Olay bu ya. Ehli sünnete göre daha misli yazılmamış, benzeri bulunamaz. Bütün tefsirler içerisinde her sayfa kuran kendi kenarına sığdırılmış vaziyette ya. Bildiğiniz Kur'an ebatında yani fazla bir şey yok. Bu kadar ilmi Mevla nasip etmiş size elinizin altına koymuş. Şimdi bu nasıl bu Kur'an'ın manaları efendim anlaşılmaya çalışılmaz. Nasıl o Rabbimizden o veli nimetimizden gelen mektup okunmadan yatılır yenilir içilir ya. Ondan sonra da o kitabın sahibine dönülür Rabbimiz de Kur'an'ıma ne yaptın? Nasıl davrandın? Ey benim kitabım bu kulumu sana muamelesi nasıldı? Şimdi ben de ona ona göre muamele edeceğim Allah buyurdu o zaman. Ya. Onun için geceleri filmlerle, boşuna korku filmleriyle bilmem ne filmleriyle vakit geçireceğinize, evet hele tatillerinizi mutlaka bu meal-i şerifin, bu tefsirli mealin, efendim Rabbimizden gelen bu yüce kitabın okunmasıyla geçirir. Onun için Hazreti Kur'an'ın şefaati hadis-i şerifte bildirilirken, ...cehenneme götürülecek durumda... ...sıkışık durumda... ...efendim... ...sevap günahları... ...tartısı sıkıntıda... ...günaha ağır basacak tehlike durumunda... ...kalmış bir kula... ...Hazreti Kur'an şefaat için... ...aracılık için, yardım için... ...Rabbimize müracaat ederek... ...Ya Rabbi... ...ben bu kulunun gece uykularını kaçırdım... ...beni okuyayım diye... ...uykusuz kaldı... ...şimdi müsaade et de... Ona şefaat edeyim dediği zaman Rabbimiz sen benim kitabımızın kelamımsın. istediğin kadar şefaat et buyuracak. Onun için Hazreti Kur'an'ın şefaatıyla yarın cennete gideceğiz inşallah. Peki Hazreti Kur'an'a eğer uykularımızı Hazreti Kur'an uğrunda onun ilminin tahsili uğrunda onun manalarını anlamak ve amel etmek yolunda uykularımızdan fedakarlık etmezsek vakitlerimizden saatlerimizden ayırmazsak o zaman halimiz ne olacak yüzümüz olacak mı Hazreti Kur'an'ın karşısında rezil olacağız Allah muhafaza buyursun onun için hemen güvenebileceğiniz okuduğunuz hepsinin her şeye iman edebileceğiniz asla yanlış var mı karışık bir şey var mı diye şüphe etmeyeceğiniz ehli sünnet alimlerinin Kur'an-ı Kerim'e verdikleri manalar kimden aldılar tabiinden müfessirlerden efendim onlar Tabi'in etfati ve geliyor on tabi'inden ondan sonra sahabe-i kiramdan onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları üzere hiç değiştirilmemiş şekliyle. Efendim böyle bir meal bir arada bu kadar mana ve izah dolu olarak bir arada bir sayfanın kenarında bulamazsınız. Üstadımız hazretlerinin şahitliği var. Bunun misli bulunmaz. Benzeri yok demek. Böyle bir insan ya bunu söylüyor. Onun için hemen o mübareğin de üzerinizde olsun inşallah duaları bereketleri üzerinizde olsun ki o okuyanlara çok dua eder çok zihinlerin açık olması güzel anlamaları amel etmeleri için Kur'an'a vakit ayıranlara onun çok büyük duası var onun da duasına o mübarek zatına duasına dahil olmuş olursunuz nahil olmuş olursunuz İnşallah. bak yarından tezi yok hemen meali şerif temin ediliyor ders yapılıyor her gün ya bir arada oturun okuyun öbürleri dinlesin ya Herkes kendi okusun altının eline kitabını, millete duyurun. En büyük olay bu mealin çıkmasıdır. Çünkü bu Rabbimizin kelamını anlamamızın en büyük vasıtasıdır, vesilesidir. Bundan büyük hadise olur mu ya? Şimdi ölsek Kur'an'dan sorulacağız ya. Kur'an şefaatine başvuracağız, şimdi ölsek. Onun için biz vaktimizi, saatimizi Kur'an'a harcayalım, Kur'an ilimlerini harcayalım ya. Kur'an'ı anlamayı anlatmaya, tanıtmaya çalışalım biz. Rabbimizden nur geldi bize. Niye karanlıkta kalıyoruz, nursuz kalıyoruz ya? Düğmeye basmak elimizde, efendim bir lambaya dokunmuyoruz ondan sonra ben karanlıktan diye bas bas bağırıyoruz. Bizi kim kurtaracak? Kur'an'ın nuruyla nurlanmayana kim nur verebilir? Onun için okumanız nur. Arapça harflerini okumanız hep ibadet, hep cevap. Ama en büyük ibadet biliyorsunuz ilimdir. Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlamaktır. Manasını anlamadan da okusan her harfine on sevap vardır ama manasını anlamak en büyük iştir. Çünkü manasını anlamak için vakit ayırmak bin rekat nafile ibadetten faziletçidir. Bin rekat nafile kılacağına bir ayetin manasını anlamak daha sevaptır. Çünkü ilimle mukayese edilemez. Ya ilimsiz amel fayda vermez. Onun için illa bilelim. Neye inandığımızı bilelim. Ben Kur'an'a iman ettim deyince Kur'an'da neler var bilelim. Bütün ilimler Kur'an'da ya. Ufkumuz açılsın. Dünya ahiretimiz Mahmur olsun Hazreti Kur'an'ın şefaatiyle. Evet. Bu itibarla tekrar bu meali okumanızı tavsiye ettikten sonra arkadaşlara şimdi demin sordum. Önümüzdeki pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece, İslam'da gece önce olduğu için, yani pazartesi gecesi diyoruz ona, recep Şerif'in, mübarek haram ayın, e, gireceği, bana, haber, verdiler. Bundan dolayıdır ki, e, inşallah, bizim recep Şerif ile ilgili bir risalemiz vardır. Evvelce yazılmıştır. Mutlaka almanızı tavsiye ediyorum, gecesini günlük kaçırmayın. Çünkü ilk gece duası var. E, ben, şimdi tabi rahatsız olduk falan, rekaip gecesine kadar, mübarek regaip kandiline kadar e, sohbetim yok. Onun için her radyoda devam ediyorum. Radyoda sallara devam edeceğim. Ancak on, ondan evvel e, konferanslarda e, dernek merkezinde falan e, ilk regaip gecesi konuşmamız başlayacağı için şimdi Recep-i Şerif'in ilk gecesi bu önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece olarak inşallah pazartesi günü oruca niyet ederseniz de tabi yazdır sıcak travma fazileti çok büyüktür. Recep'in ilk gününün orucu e, hadis-i şeriflerde çok müjdeler vaat edilmiştir. Recep-i şerif risalemde onları bulabilirsiniz. İlk gün orucu, ikinci gün orucu, üçüncü gün orucu böyle tek tek hadislerle cevaplar doludur merak edenler için. Recep-i şerifle ilgili risalemize e, dila yayınlarından e, efendim, çıkmıştır. Onu mutlaka temin edin yoksa çünkü ilk gece duası var ve ilk gecenin çok önemi var. Önümüzdeki pazartesi gecesi Allah'ımız kavuştursun. Allah'ın dostları ilk gecede vefat etmek için e, dua ederler hatta büyüklerden birinin duası bereketiyle e, Rabbim ecelini teyhir ederek tabi ecel teyhir edilmez ama dua e, kaderi dua çevirir hadis-i şerifine göre kazai mübremde değil de kazai ise dua ile e, kabul eseri görülür e, ilk gecesine kavuşup da ölmeyi e, Rabbimizden istirham etmiştir ve duası kabul onlara ilk gece vefat etmiştir çünkü ilk gece harama giriyor receb-i şehrullah receb Allah'ın ayıdır Allah'ımızın ayıdır. O on iki ay Allah'ındır ama Recebe benim ayımdır buyurmuştur. Allah ne kadar büyük. Celle Celaluhu bunu tabii biz hakkıyla takdir edemeyiz. Etmekten aciziz. Ama onun için hadis-i ne buyurmuştur. فَظُّ رَجَبْ عَلَى şuur, <gülüyor> الشُّهُورِ كَفَظُ لَا عَلَى Recebin diğer aylardan üstünlüğü ne gibidir? Yaratanın yarattıklarından üstünlüğü gibidir. Hiç yaratanla yaratılan mukase edilir mi? İşte Recebe ayıyla da diğer aylar bu yönüyle kıyas edilemez. Recep ayı hakkında çok malumat. Recep Şerifi sahnesine vermişiz. Hemen günü gelmeden alın okuyun. İlk gecene dua edilecek, ilk gecene namaz kılınacak. Ertesi gün orucu var. Ondan sonra Recebi Şerifte istifarlar var, dualar var, faziletler var. Ben inşallah önümüzdeki Salı gecesinin sohbetimi Recebi Şerif ile ilgili faziletli amellere ayıracağım. Allah bana vermesin inşallah haftaya Salı dokuzda dokuzu ee mutağa kibar. Akşam namazlarımızı edeettikten sonra Allahımızın haram ayına dahil olarak. Önümüzdeki e, haftaki sohbetimiz haram ayda vuku bulacak inşallah. Recep ayında haram ayda Allah'ımızın kıymetli ayında efendim bereketlerine nail olarak bir e, konuşmamız olacak. O konuşmamda da yine sizlere Recep ayının faziletleri hakkında bilgiler ve amelleri, ibadetleri ve tespihler hakkında bilgiler sunmaya çalışacağım. Ancak tabii ilk gününü geçirmeyin siz. Çünkü biz burada salı ikinci günün akşamı oluyor. Gece olarak üçüncü geceye geçmiş oluyor. İlk gece çok faziletli. Yani ilk geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Kesin girmesi nasip olur buyurulan gecelerden. Ondan sonra ilk geceyi ibadetle geçirenlerin kalplerinin ölmeyeceği vadediliyor. Ee, i̇lk gece duaların asla reddedilmeyeceği. Kamsüleyanin <gülüyor> la turadduvin Beş gecede dualar geri çevrilmez. Senede beş gece var. Bu hadis-i şerife göre birincisi Recep'in ilk gecesi. Bu Recep'in ilk gecesi de kesinlikle dua kabul edildiği gece ve ee, ...dört gece var... ...yine buyuruluyor başka bir rivadette... ...Allah Teala rahmetini... ...bolca akıtır, ...coşturur taştırır buyurulan gecelerden biri... ...yine Recep'in ilk gecesi... ...yani önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece olarak... E, ...geçiyor... ...bu itibarla uyanık olun... ...tatildeyim, yazlıktayım, yazın, güzün demeyin... ...ne dedi geçir püsür yolcu havası... ...bir de ahiret yolcusuyuz... Ee, ...bu yolculuğumuza çıkmadan evvel... ...tedarik görüyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz... ...ölüm ansızın gelmeden... Kıymetli günleri, geceleri, mevsimleri değerlendireceğiz inşallah. Salih amellerle tedarik göreceğiz. Ahirete elice bir boş gitmeyeceğiz. Mahşere e, perişan, pişman halde çıkmayacağız inşallah. Hazırlıklı çıkacağız. Rabbimizden haberdar olarak çıkacağız inşallah. Bu vesileyle sizleri Rabbime emanet ederken, şimdiden Recep-i Şerif ayının hayırla e, İslam alemine ulaşmasını e, Rabbimden niyaz ediyorum. Recep-i Şerif ayı bütün günahlardan tevbe ederek, haramları terk ederek, Allah'ın haram ayında günahlar kat kat yazılacağından dolayı mutlaka hepinizi, asi nefsimi ve siz de tevbeye davet ediyorum. istifara teşvik ediyorum. Ve receb ayına e, manen ve ruhen e, birkaç gün kala hazırlık yapmamızı, kendimizi hazırlamamızı e, mübarek mevsimlere girerken Allah'ımızın rızasına girmeye hazırlanmamızı sizlere efendim tavsiye ediyorum. Ve ...bütün İslam alemindeki sıkıntıların... ...belaların defrafi için... ...efendim... özellikle Pakistan'daki iç savaşın... ...bir an evvel durması için... ...Irak'taki iç savaşın durması için... ...Filistin'deki iç savaşın... ...yani bu kafirler her tarafı karıştırıyorlar ya... ...Müslümanları birbirine vurdurarak... ...kırdırarak böyle... ...Afganistan'da öyle iç savaşın... ...durması için... ...nereyi sayalım, nereyi sayalım... ...Allah'ım, Ya Rabbim görüyorsun... Haramay hürmetine Müslümanların kanlarını canlarını haram eyle ya Rabbi diye dualar ediyoruz. Özellikle vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eyle ya Rabbi. İşgalden muhafaza eyle ya Rabbi. Ve bu teröristlerin bütün güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle, Ha eyle ya Rabbi. alemi. Bunlara da insaf ver teslim olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Bu kanın durması nasip eyle ya Rabbi. Ve vatan için, bayrak için, din için, iman için canlarını veren, Şehitlerimize, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize yardım eyle, her sana mansur muzaffer eyle, gargay garg rahmetlerine idhal eyle ya Rabben alemin ve ya nasirin, ve ya fatihin özellikle vatanımızı maddi ve manevi bereketlerle, huzur ve güvenlerle İslam'ı yaşamak üzere bize dünyada vatan olarak sen verdin ya Rabbi, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ve bu vatandan cennet vatana ahirette de yerimizin cennet vatana göçmemizi nasip eyle ya Rabbel alemin ve hayran nasirin. Yahud ve Hristiyanların ittifaklarını, birliklerini, dirliklerini iptal ederek oynamak istedikleri İslam âlim üzerinde oynamak istedikleri ve ülkemiz üzerinde oynamak istedikleri oyunları iptal eyle ya Rabbi. Fırsat ver ya Rabbi Müslümanlara şuurlar ihsan ile ya Rabbi. Hakka hak gösterip hakka uymak nasip eyle ya Rabbi. Batılı batıl gösterip. Bağtül'dan sakınmayı müessereyle ya Rabbi'l Alemin. Akıllarımız, kalplerimiz, beyinlerimiz, ellerimiz, her şeylerimiz senin elinde ya Rabbi. Sana teslim olduk ya Rabbi'l Alemin. Sen bizim için dünya varahretimizi hayırlısını nasıbeyle amin. Bi ve Yasinu sallallahu aleyhi ve sellemna Muhammed Özellikle çok şehit veriyoruz bu ara askerimizden. Bütün şehit askerlerimizin, gazilerimizin ve bu vatanın e, istiklali uğrunda e, ve muhafazası uğrunda canlarını vermiş bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha itibar haber